Radyo tiyatrosu. Diş Kirası Yazan Rasim Erdoğan Karabelen, Reji Kemal Bekir, efekt Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Tamburi Şemsi Müfit Giber, Cevahir Alev Gözap, Yusuf Necmi Oy, Harun Zafer Yeni Türk, Nimetullah Tekamül Biber, Köçlü Metin Çoban, Elmas Gülnur Çayırlıoğlu, Kahya İhsan Devrim, Serseri Necdet Yakın, Paşa Sami Ayanoğlu, Kayıkçı Necdet Mahbi Ayral misafir Fadıl Karan, bakkal İbrahim Delideniz, bekçi Çenerşen, satıcı Aytaç Yurgazan. <Gülüyor> Ben camiye kadar gidiyorum Teravih namazı kılacağım Hı. Tambur dersi vereceğim Talebelerimden gelen olursa söyle ya beklesinler Veya bir haber bırakıp gitsinler Olur bey olur merak etme Ha bir de şu öğleden sonra Tulumbacıların gittikleri Eyüp'teki yangını ver. Söndürmüşler mi kimin evindeymiş Çok endişedeyim İnşallah değildir değildir ya Ya bizim tanıdıklardan birinin eviyse Peki eğer yangından dönenleri bulursam sorarım Allah göstermesin bizim eve bir şey olacak diye ödüm kopuyor ya, ya. Ama yemek falan yaparken bilhassa bir şey kızartırken dikkatli ol Şunun şurasında başımızı sokacak babadan kalma bir köhne evimizden başka hayatta neyimiz var ki? Merak etme bey merak etme hep dikkatli davranıyorum Zaten üç çocukla ayazda kalırsak ben de kahrımdan ölürüm Allah o günleri bana göstermesin Amin. Bütün Amin. arzum çocuklarımın yetiştiğini gördükten sonra huzuru kalple bu dünyaya veda etmektir İnşallah o zamana kadar talimiz güler de... ...hepsine birer yuva yapmak kısmet olur. Ondan sonra da artık gam yemem. Bugünümüze de bin şükür bey. Sayende karnımız doyuyor. Ele güne muhtaç olmuyoruz. Öyle, öyle ama... ...ne zamandır çocuklara bir üst baş yaptıramadım gitti. Onlara bir şey demiyorum ama... ...içim içimi yiyor. Onların sevgisine... ...ben de onları sevindirerek... ...hiç olmazsa bayramlarda bir şey alarak... ...karşılık vermek istiyorum ama yanaklarından birkaç kere öpmekten başka bir şey yapamıyorlar. Onların hiçbir şeyden şikayetleri yok. Hallerinden memnunlar. Nimetullah'la Harun okuyup adam olacağız, anamıza babamıza bakacağız diyorlar. Evet, evet. Onun da farkındayım. Durmadan çalışıyorlar. Hoca efendi de onlardan çok memnunmuş. Nereden biliyorsun? Evet, bugün hoca efendiyi gördüm. Hı. Senin çocukların maşallahı var. Bir söylüyorum, bir daha tekrar etmeye lüzum yok dedi. Ah, oh, ah oh, çok memnun oldum. Kız da dikiş dikicim diye tutturdu. Şimdi iğne iplik talimi yapıyor. Elmas bizim çiçeğimiz. Ne yaparsın? İki böceğe bir çiçek yaraşıyor. <gülüyor> öyle öyle. Ben gideyim namaza geç kalmayayım. Güle güle be. Gelen olursa ben dediklerini söylerim. Allah'a ısmarladık. Hadi güle güle, güle. Şemsidi, şemsidi Hayrola, o da kim? Oo sen misin Yusufcuğum? <gülüyor> Caviden çıkarken seni gördüm Ama çok öndeydin yetişemedin Ne var ne yok? Biz bildiğin gibi İzmir'im Yuvarlanıp gidiyoruz Haberler de. Sizin caripte ne var ne yok? Büyükler selam eder, küçükler ellerinde öder Eee, <gülüyor> ne olsun üstadım Hiç bizim tarafları teşrif ettiğiniz yok İnanma aile bizim hani tenezzül buyumuyorsunuz diye kırgınız. Ah dostum ne söylesen haklısın. Benim talebelerden başımı kaşıyacak halim mi var ki? Biri gelir biri gider. Bazılarının da ben evlerine giderim. Doğru doğru ama şensiciğim hemen hemen hepsinin hali vakti yerinde. Çoğu da zengin çocukları. Ne diye yüklü bir ücret talep etmiyorsun? Hüseyin efendi belki senin yarın kadar musikiye vakıf değil Hem senden çok ücret talep ediyor Hem de ne yapıp yapıp Her ramazanın otuz gününü geçirecek yağlı bir kapı buluyor Ne yapayım ha canım? Ben çekiniyorum Çok malda gözüm yok Çoluk çocuğum aç kalmasın da yeter Babadan kalma bir barınağımız var Kira derdimiz yok Allah'a çok şükür geçip gidiyoruz işte. Şuna çekiniyorum değil de utanıyorum desene Bu kadar iyi olma Nasıl dersen bilirim. Bu da benim huyum. Alnımıza böyle yazılmış. Bozmak mümkün değil. Bazen kendimi değil de çoluk çocuğu düşündüğüm için içimden yoksulluğa isyan etmek geliyor. Ama sonra da daha kötü durumda olanları düşünüyorum da halimize şükrediyorum. Herhalde bizden daha iyi durumda olanlar da bizim için aynı şeyleri düşünüyorlar. Sanki saraya bestekar olarak alınan Sabahattin Efendi senden daha iyi mi beste yapıyor? Yoo. Sadece Zahit Paşa'nın akrabası olduğu için. Hop. Bol ihsana kavuştu. Bu da Hüseyin Efendi'ye yaradı. Nasıl yaradı? Ama biraz evvel Hüseyin Efendi'nin Ramazan'da bir yere kapılandığını söylemiştin. İşte o kapı Zahit Paşa'nın kapısı. Vay açık göz var. Ya işte böyle şaşırırsın. Nasıl yapıyorlar bu işleri? Şaşıyorum. Yaptıklar kötü bir şey mi ki? Yok yani nasıl beceriyorlar diyorum. Ben olsam yapamam. Herkesin becerikliliği başka tarafta. Seninki bestelerinde ve tamburunda. Onlarınsa işte böyle işlerde. Ne yaparsın ki hepimizin ekmeğe ihtiyacı var. Ekmek kapısı olsun da nasıl olursa olsun. Orası doğru ya. Aslına bakarsan bende hiç olmazsa... ...bu sefer olsun Ramazan'da çoluk çocuğuma bir şeyler alabilmek... ...üstbaş yaptırabilmek için bir yerde çalışmak isterdim. Ama niyetimi sezerler diye... ...ders verdiğim zengin çocukların evlerine bile gitmekten... Çekiniyorum Utanıyorum Evet doğru utanıyorum Şemsicim pırlanta gibi bir insansın İnan ki seni sevdiğim için Seni kendime çok yakın hissettiğim için Sana biraz kızıyorum Parayla ölçülemeyecek kadar Dürüst ahlakım var Zengin olsaydım Servetimi hemen seninle kardeş payı yapardım Benim de olsa aynı şeyi yapacağımdan ne olmasın Buna eminim İyi ki teravih namazına gelmişim, sana rastladım. Hadi gel istersen şurada kahvede sohbetimize devam edelim. Ayak üstü gevezelik ederken vaktin nasıl geçtiğini anlamadık. Ne? Bu yaştan sonra fazla ayakta durmak bize yaramıyor. Yusuf'cum, ben eve teravih namazını kılıp hemen geleceğim dedim. Merak ederler. Belki de zengin birisinin aklına geliriz de biz de bir yere çağrılırız. Aile efradına belki bu Ramazan bayramlık yaptırabiliriz. Evde olsam daha iyi ederim. Hadi sen bize gel Hı? Ee, Olur ama bir şartla Yarın da siz bize geleceksiniz Böylece ilk iftarı beraber yapmak imkanını bahşedeceksiniz Aman Mirim Bu bizim için bir şereftir Şu halde sen git Ben de eve haber verip geleyim Teşrifine muntazırım Cevair Biraz sonra Yusuf efendi gelecek Aman etraf derli toplu olsun Bizi de yarın iftara davet ettiler Hı. Adamcağızın gönlünü hoş edelim Peki be, peki O kahve sever Harun'u yollayalım da bakkaldan kahve alsın Nimetullah nerede Onu da biraz evvel ekmek almaya gönderdim Aa. Aman Yusuf efendi olmasın sakın Daha ortalığı düzeltemedim bile Zannetmem bu kadar çabuk gelemez Babacığım ben kapıya bakayım Baba Yusuf efendi amca değil nimetullah geldi ha, Çok iyi çok iyi Harun elinden ekmeği aldı tekrar bakkala yolla kahve alsın gelsin Ne kadar alırım anne 50 dirhem al yeter Ekmeği mutfağa koyuyorum anne Ter dolabının içine koy Cevair Yusuf efendiye bir de terlik hazır et Şurayı süpüreyim de bey, terliği de hazır eder. Dur bakayım galiba gene yangın var Ya ya Köşkünün sesini duyar gibi oldum Dur şu pencereden uzarıp sorayım Uğur ola Ökseray Ökseray Ökseray oh, aman neyse ki yakında değilmiş Allah'tan langada hiç tanıdığımız yok Ama kim bilir kaç zavallı aile Şimdi açıkta kalacak Bugünlerde de ne çok yangın oluyor Yoksa Yusuf Efendi mi geldi ha? Daha terlikleri bulamadım ayol. Harun! Elmas! Siz terlikleri bulun da ben kapıyı açayım. Hay Allah! Hay Allah! Ah, sen miydin Nimetullah? Ne oldu anne? Geldim diye mi üzüldün? Yok yok. Yusuf Efendi'yi bekliyorduk da. O, o geldi zannettim yavrum. Yusuf Efendi amca mı girecekti? Evet. Hadi sen yukarı çık da kahverengi terlikleri ara. Bir türlü bulamadık. Adamcağız giyince ayağına giydirecek bir şeyimiz olsun bari. Hay Allah nereye gitti bu terlikler Çocuklar ben terliğin tekini buldum ama Öbür tekini bulamıyorum Hanım ben de seni tertipli bilirdim Nasıl kaybolur bu terlik Valla bey ben de şaştım işte Hep bu köşeye koyarım Bu sefer kanepenin altından çıktı biri Elmas sen üst sofaya bak bakalım Sen de öbür odaya Anne öbür tekini buldum ha, iyi, Tekin almış senin Hı? altında oynuyorsa şimdi bak Bak <Gülüyor> İşte senin sevgili tekerinin marifeti Elmas hanım Ben de annenin günahını alıyordum Sen kedine toz kondurmazsın ama O işte bizi böyle oynatır <gülüyor> Hadi öbür teki al aşağıya götür Yusuf amcana hazır et Koş kapı Kapıyı aç Yusuf efendi Ben açayım anneciğim Hoş geldiniz Yusuf amca Hoş bulduk kızım Nasılsın bakalım Teşekkür ederim Elinizi öpeyim Merhudar ol kızım Hoş geldiniz Yusuf efendi Nasılsınız Hemşiren? Sağlığınıza duacıyız Hoş geldin mirim Şöyle buyur Hoş bulduk efendim ee, Ramazana girerken Benim en çok hoşuma giden semtlerden biri de Burası Süleymaniye ve civarı oluyor Sanki burada Bütün dertler sona eriyor da insanlar huşua varıyor İnşallah bu mübarek ayla birlikte Talih bize de güler Amin, amin Hayat bu Şimdi gelirken gene gözüme ilişti Bizim mahalledeki üç ev geçen hafta yangında kül oldu oh. Üç fakir aile evsiz barksız kaldı oh. Halbuki birkaç adım ötedeki Zahit Paşa'nın köşküne Daha şimdiden meddahlar, sazendeler, hayaliler sökün etmeye başladılar Zahit Paşa eğlenmesini sever Sanatkarları da evlerine dönerken iyi bir diş kirası uğurlarmış Darısı başımıza şemsiyeci. O kadar üzülmemeyirim Saadet için para kafi değil Yalnız yaşamak için lazım Onlar parayla eğlenirler Biz de parasız eğlenelim Cevahir Buyur bey Şu benim tamburu getiriver benim. Buyur bey Temsiciyim. Bunca ömrüm musiki aleminde geçti mızrabı senin gibi kullanan birine rastlamadım Her zaman söylerim Gene de söylüyorum İnsan seni dinlerken başka bir aleme dalıyor Sağ ol Mirim İltifat buyuruyorsun Bu iltifatların benim sanatımdan çok Eminim ki bana olan kardeşlik sevginden doğuyor Yok öyle söyleme Sen evine kapanmış sadece musikiyle uğraşıyorsun benim gibi her çevrede dolaşan Bir insan olsan Hakkında neler söylendiğini işitsen Böyle düşünmezdin Nereye gitsem hep senden bahsediyorlar Sanatını anlatıyorlar Çemsi efendi diyorlar da bir daha demiyorlar Sizin kahveyi her zamanki gibi az şekerli Yaptım Yusuf efendi İnşallah yanlış yapmamışımdır tamam yengahım elinize sağlık Sizleri zahmete sokuyoruz ama gene de sizler sizi yapamıyor <gülüyor> O ne biçim söz Yusuf Efendi Başımızın üzerinde yerin var Yusufcuğum ziyaretlerin bizi ne kadar memnun ediyor bilemezsin Zaten bizim fakir hanemize tenezzül eden dostlarımız o kadar az ki Tabii bizim evimiz de başkalarının evi gibi zengin evi olsaydı dolup taşardı Bizleri ancak sizler gibi hakiki dostlarımız sevindiriyor Şemsiciğim ben de sana defalarca ısrar ettim biliyorsun ama ancak bir kere bizim fakirhaneye tenzül ettiniz Onda da ben gelip isar etmesem Belki de gelmeyecektiniz Biz de sizler gibi dünyada maddi değil Manevi kıymetlere dayanarak yaşamaya çalışan kimseleriz Üstelik sizin evde Manevi olduğu kadar maddi kıymetler de çok Anlayamadım Mirim Bizim evdeki maddi kıymetler neymiş? Var ya var ya Eh, söyleyiver şu hem maddi hem manevi kıymetli dediği şeyleri de biz de bilelim <gülüyor> Hanım yengemizin adı Cevahir Kızımızın adı Elmas Oğullarımızın da Nimetullah Harun ee, Bu kadar zengin bir aile nerede görülmüştür? <gülüyor> <gülüyor> İlahi Yusufcuğum nüktelerinle kimse başa çıkamaz Nereden aklına geldi? Hakikaten aile efradım benim için çok kıymetlidir ama onlara bu isimleri kesenden değil, kalbimden takmış olacağım. Belki de fakirliğin verdiği zenginliktendir. Hepimizin hali malum. Üstelik söylediklerim nükteden çok hakikati ifade ediyor. Doğrusu ailen seninle, sen ailenle ne kadar iftihar etseniz azdır. Sizleri nice zenginliklere değişmem... Onlar ki çoğu haksız ihsanlar veya babadan kalma tükenmez miraslarla bu hale gelmişlerdir. Selahiyetim olsa onlardan alır, sizler gibi dürüst kişilere veririm. Sağ olasın mirim. Bu sefer iltifatını da, vereceğin serveti de kabul ediyorum. Bari şu serveti çabuk ver de Ramazan'a girdik. Bayram gelince çoluk çocuğa senelerdir yaptıramadığım üst başı bu sefer yaptırayım. Olur dostum, olur. Belli olmaz. Belki bir gün Yaradan bizleri de görür. Amin demekten başka elimizden ne gelir ki? Kim ola? Kim bilir? Cevahir. Bak bakalım kim geldi? Bakayım bey, bakayım. Kim o? Burası Tamburi Şelce Efendi'nin evi değil mi? Evet. Buyurun ne istediniz? Şelce Efendi evdeler mi? Aa, evde evde. Bir dakika Cavi. Seni istiyorlar bey. Kim acaba? Bilmiyorum, efendiden biri, aşağıda seni bekliyorum Allah Allah, sesi de tanıyamadım Kim acaba? Gidip bakayım Buyurun efendim Tamburi şemsi bendenizim Bendeniz Recep Paşa'nın kahyasıyım Kendisinden size selam var Ramazan'da bir yere bağlı değilseniz Birkaç gün için bizim yalımıza sazınızla beraber teşrif eder misiniz diye buyurdular Aman efendim o ne biçim söz Paşamız herkesin takdirle yad ettiği muhterem bir kişidir Emri başımın üstüne ne arzu buyururlarsa hizmete amadiyim Şu halde bendiniz yarın öğleye doğru gelir sizi sandalla karşı tarafa götürürüm Hay hay efendim intizar ederim efendim Öyleyse şimdilik müsaadenizle haberinizi paşamıza bildireyim Güle güle efendim güle güle Paşa hazretlerine arz-hürmet eder, ellerinden öperim. Uzaktan iyice anlayamadım bey, niçin gelmiş? Oh amanın durun! Bir nefes alayım. Az kalsın heyecanımı adamın yanında belli edecektim. Tüüüüü, hay Allah! Telaştan adamı içeriye buyur etmeyi bile atıl edemedim. Beni de beraklandırdın. Kim bu gelen? Hani şu çok zengin Recep Paşa yok mu? Onun kahyasıymış Paşa beni yalısına davet ediyormuş Birden elim ayağım kesildi İnşallah bu sefer dört ayak üstüne düşmüşüm Ben de komşulardan duyardım Hanları, hamamları, çiftlikleri varmış Yani zengin mi zengin diyorlar Haz alemleri, eğlenceleri de dillere destanmış ya, ya. Zannedersem eli de çok açıkmış Eli açık diyenler de var Aksini söyleyenler de Yalnız çok zengin olduğunu bana da naklettiler hem öyle alelade bir miras yedi Daha doğrusu senin bildiğin ciste bir miras yedi değil Babadan kalan malı mülkü har vurup harman savurmamış Elindekileri faydalı işlere yatırıp serveti saman sahibi olmuş Ama haşa nekes filan da değilmiş Ali hani. Aynı zamanda dünya zevklerinden nasibini da unutmaz Eğlenmeyi, keyfetmeyi severmiş Eh tabi her kafadan bir ses çıkar Milletin ağzı torba değil ki büzesin İyi diyenler de olur kötü diyenler de Ne demişler zenginin malı züyürdün çenesini yorarmış ya. Evet Ben de türlü şaya duydum Günü gününe uymazmış Bazen çok ciddi bazen de çok şakacı olurmuş Yani fitnelik mi edermiş Bilmem bana öyle bir şey demediler Yalnız geçen gün kahvede kulak misafiri oldum Saati saatine uymazmış Uymazmış da ne yaparmış İşte bunu anlayamadım Allah encamımızı hayretsin Bir kere söz ağzımdan çıktı Bir gidelim bakalım Günler ne gösterecek Herhalde koca paşa şanı şöhretiyle müterasip davranır Şemsi kardeşim eğer vakit olsaydı karşı sahile geçer... ...Üsküdar'a kadar gider... ...belki o kahvede konuşanları da bulur... ...sana paşanın huyusu hakkında malumat getirebilirdim. Ama şimdi gece vakti Süleymaniye'den kalkıp... ...karşı sahile geçebilmek için sandal bulmak bir mesele. Orada o gün konuşanları bulmak da... ...hatta yarın Recep Paşa'nın adamı gelene kadar... ...sana buraya yetişmekte. Ama ben de tahmin ediyorum ki... ...her şeye rağmen paşa sana... ...dönüşünde iyi bir diş kirası verir. Sağ ol kardeşim. Hiç karşılara kadar gidip yorulma. Ben de senin gibi iyi bir şey vereceğini ümit ediyorum. Onun için elimde birikmiş biraz parayı da eve bırakacağım. İnşallah ben gelene kadar çoluk çocuk idare ederler. Cevahir! Buyur efendi. Her halükarda ben yarın Recep Paşa'nın yalısına gidiyorum. Hı. Yükün köşesinde bir çıkın olacak ee? İçinde ders paralarından birikmiş Biraz dünyalık var Onu al ben dönünceye kadar idare edersin ee, Ne zaman dönersin bey? Onun orasını ya paşa bilir ya Allah Ama zannederim bir hafta on günden fazla sürmez Ya ders almaya gelen talebelere ne diyeyim? Şemsi efendi on gün kadar yok dersin Ben gelince onlara haber salarım Of oh bey derslerle az buçuk rızkımızı çıkarıyorduk Ya Paşa o müddet sarfında derslerden kaybettiğini karşılayacak kadar bir şey vermezse ne yaparız sonra? Her ne kadar bazı şüphelerimiz varsa da böyle kişiler şanlarına şöhretlerine toz kondurmak istemezler Tahmin ediyorum ki her ahvalde Ders paralarından kaybettiğini Üstadımın füsünkar mızrabı Bol bol telafi edecektir İnşallah demekten başka ne söyleyebiliriz ki Hiç endişe etme hemşire hanım Aman Yusuf efendi Bu devirde kimseye ihtimal edilmiyor Bize de evde merakla beklerken Paşanın takdirinin çok olmasına Dua etmekten başka bir şey kalmıyor Cevahir dolaba bakıver de En yeni elbisemi hazırla Temiz çamaşırları da unutma. Of. eh, bana müsaade. Demek siz Recep Paşa'nın kahyasısınız. Evet Şemsi Efendi. Fakat niye araba ile buralara kadar zahmet ettiniz? Bana söyleseydiniz kayığın beklediği yere kadar kendim gelirdim Ne beyiz var Şemsi Efendi? Kayığımız emin rıhtımda bekliyor Hem benim için de bir gezinti oldu sayenizde Hem de paşamızın emri böyle Ne söylerse onun yapılmasını ister Recep Paşa sert ve sinirli midir? Pek sayılmaz Belki gür sesi ve heybetli vücuduyla sert görünür ama Aslında çok babaşan bir adamdır Yalnız günü gününe uymaz Etrafına nasıl davranır? Hı, pek bena davranmaz. Niye sordunuz? Şey, hiç, ilk defa böyle büyük bir zatın karşısına çıkacağım da... ...herhalde merattan olacak. Yani huyunu suyunu bilsen herhalde iyi olacak. Tabii tabii, hakkım var üstadım. Tabii iyi olur. Ne isterseniz bana sorabilirsiniz. Şey, mesela etrafına... Çalışanlara iyi ücret verir mi? O da günle bağlıdır. Bazen keyfi yerindeyse insanı paraya boğar. Bazen de mesela işini iyi yapmadığı için bir adamın parasını kesiverir. Hah işte rıhtıma geldik. Bakın orada bizim üç çiftte bekliyor. Buyurun şemsiye efendi. Kayığa geçelim. Hadi çocuklar yola çıkabiliriz. Ağam, paşamızın yalısı Çengelköy'de, değil mi? Hayır, üstadım. Beyler beyindedir. Geçerken hiç görmemiş miydiniz? Boğazın en güzel yalısıdır. Hiç böyle denizden o tarafa yakın geçmedim. Boğazın Anadolu sahilini hep Rumeli yakasından gördüm. Bizim öyle oraya buraya gidecek pek vaktimiz yok da. Merakımı mazur görün. Sizin sazınızın üstadı olduğunuzu, metiyelerinizi defalarca işitmiştim ama... ...acaba başkaca bir geliriniz var mıdır? Aa, benim yegane gelirim Tambur üzerine Birkaç talebem var Arada sırada düğünlerde ve sünnetlerde de çalarım Kimisi eş dost satırı içindir Kimin de de elime zorla bir çıkın sıkıştırırlar Böylece de geçinip gidiyoruz Allah'a bin şükür Herhangi bir şikayetim yok Talebeniz çok mudur? Şimdilik 6-7 tane Bazen azalır Bazen çoğalır 3 tanesi varlıklıdır Her sene devam ederler Bayramlarda biraz hediye yollarlar. Çocuklara da giyecek gönderirler. Şems Efendiciğim, affedersiniz. Merakımın mucup oldu. Geçenlerde bir gece evinize giderken yolunuzu bir serseri kesmiş. Ama sonra sizi sal vermiş. Nasıl oldu bu iş? Ah mirim Benim de yüreği mazıma geldi ama eden bulur derler. Bir dostun düğününde çalmış. Fakir oldukları için ihsanlarını da kabul etmemiştim. Vakit geç olduğundan sokaklar tenhaydı. Tam tam burumu koltuğumun altına sıkıştırmış. Yorgun argın Süleymaniye'nin arkalarındaki fakirhaneye bir an evvel kavuşabilmek için yürüyordum. Arkamdan doğru hızla yaklaşan sert ayak sesleri. Gecenin bu saatinde nereden gelip nereye gidersin babalık? Bana mı söyledin evladım? Burada seninle benden başka kimse var mı? Şey, bir ahbabımızın düğününde saç çalmıştım da... Eee? E, şimdi de fakirhaneye gidiyorum. Haa, demek öyle. Ama düğünde kaptığın ihsanı... ...bana uçlanmadan fakirhaneye vasıt olamayacağını da biliyor musun? Aman evladım, bende para ne gezer? Hatır için saç çaldım. Fakir bir ahbabım içindi. Sen onları külahıma anlat. Bu devirde böyle kaç en kaldı alemde? Sen vermezsen ben seni soyar zorla alırım Aman evladım Lan Dilerin sen leşini serer zorluk çıkarmına bile batık bırakmam Aman evladım evde evladı üyal bekliyor Ben de para olsa bu saatte böyle yayan mı giderdim Hiç olmazsa bir payton kiralardım Sen para kazanmadan mı yaşıyorsun yani ha Neyle geçiniyorsun Birkaç talebem var Onlara ders verir 3-5 kuruş alır. Ne dersi veriyorsun Musiki ve tambur sen ders verecek kadar usta mısın? Adın ne senin? Ben Deniz Süleymanieli Tamburi Şemsi kulunuz. Aynı şemsi. Aa, sakın şu Saz Üstadı şemsi olduğunu iddia etmeyesin. Üstatlık iddiam yok. Ama sevenler der. Ben Deniz sadece Tamburi Şemsiyim efendi oğlum. Aa, gel bakalım şöyle fenerin altına. Aa, bir kere kahvede seni dinlemiştim. Ben de tam bu mest olmuştum Oradan senin yüzünü tanıyorum Talim varmış ki bana rastladın Bana bak Şemsi baba Fakirliğine rağmen iyilikseverliğini ben de duyardım Ne yaparsın ki kahpefelek bizi böyle yaptı Her ne kadar da bizim de bir kalbimiz var Ben seni tanıdım Ama sen de beni unutacağına Zaptiye kulağına duyurmayacağına dair söz vermelisin ya ahiret kardeşim Şey evladımsın Her şeyi unuttum bile Şu anda zaten bende akıl mı kaldı ay evladım <gülüyor> Korkma korkma Hadi bakalım güle güle güle, güle. Demek ki böyle oldu ha, şefsi efendi Aman geçmiş olsun geçmiş olsun Sağ ol ağım. Öyle korktum Öyle korktum ki bir daha kestirme olsun diye O eve tenha sokaklardan gelemez oldum Üstadım seni her zaman bu kadar yakında bulabilir miyiz bilmem. Şu şahane güzelliğin ortasındayken... ...acaba sihirli mızrabını bir de bizim için kullanır mısın? Hı? Tabii bir beis yoksa. Elbette ağam. Hem bizi taşımak için zahmet eden, kürek çeken şu efradı da... ...küçük bir mukabelem olur. <Gülüyor> Sağ olasın üstadım. Ellerin dert görmesin. Sizler memnun olduğunuzsa bu benim için en büyük bahtiyarlıktır. Hah, işçe yalıya iyice yaklaştık. Senin tatlı namelerine dalmışken boğazı geçi verdik. Aman ne büyük bir kaşhane bu böyle. Hem de çok güzelmiş. Hazır olun yanaşıyoruz Sen selamlık dairesini Salonda bekleyiver üstadım Ben içeri gidip paşa hazretlerine haber vereyim Oo, Bu yalı da saray yavrusuna benziyor şu tavandaki avize de Süleymaniye camisindeki büyük avizenin küçük bir modeli sanki. Ee, üstadım, buyurun. Paşamız sizi bekliyorlar. Gel! Efendimiz, Şemsi Efendi'yi getirdim. Buyur et, buyur et. Buyurunuz üstadım. Paşa Hazretleri sizi bekliyorlar. şey. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Tamburi Şemsi Efendi siz misiniz? Evet efendim, köleniz. Sizi buraya kadar yormamız... taraviden sonra sahura kadar... ...hep bir arada hoşça vakit geçirmek içindir. Bizim misafirimiz olursunuz. Tamburunuzun doyulmaz namelerinden istifade ederiz. İltifat buyuruyorsunuz. Kulunuz elinden geldiği kadar... ...Efendimizin emirlerini yapmaya çalışacağım. İnşallah memnun olursunuz. Emri irade zat ailelerindir efendim Şimdi istirahat burun. Akşam iftarda buluşuruz Daya, ya, ya Üstad odasını gösterin Bizim misafirimizdir Bütün arzuları yerine getirirsin Baş üstüne paşam Buyurun üstadım Bu taraftan Ölmer evet, efendim İlahi Medda efendi, <gülüyor> nereden de bulursun bu fıkraları? Şemsi efendi, doğrusu şimdi sizden tamburunuzla bir musiki ziyafeti beklemek hakkımızdır. Maluma, musiki ruhun gıdasıdır demişler. Karnımızı doyurduk, şimdi de ruhumuzu doyuralım bari. <gülüyor> ben de tamburum da emrinize amadiyiz efendim. I <laughs> vermesin Şemsettin efendi. Hakikaten şu tamburun üstadıymışsın. Gençliğimde sazdan yana, tambur çalmaya meraklıydım ama. Ah ne olurdu ben de şu senin çaldığının hiç olmazsa yarısı kadar çalabilseydim. Ama neylersin? Vermeyince Mahmut, neylesin Mahmut demişler. Biz de bu bapta Mahmut olabildik ancak. Paşa. Acaba bu neylesin Mahmut sözü nereden gelmiş biliyor musunuz? Bilmem. ...hakikaten nereden gelmiş ben de bilmiyorum. Bir bileniniz var mı acaba? Efendim, bana küçükken babam buna dair bir hikaye anlatmıştı. Müsaade buyurursanız aklımda kaldığı... ...ve anlatabildiğim kadarıyla arz edeyim. Tabii, tabii, buyur anlat. Efendim, fi tarihinde meczup bir derviş varmış. Herkese ben Sultan Mahmud'un kardeşiyim dermiş. Bu haber kulağına ulaşınca... Sultan hazretlere çağırın şunu demiş. Dervişi getirmişler. Ben senin nasıl kardeşin oluyorum diye sormuş sultan. Senin de benim de ecdadımızı araştırırsak nihayet Adem'le Havva'da buluşuruz demiş derviş. Adem'le Havva nasıl senin de ecdadının anası babasıysa benim de ecdadımın anası babası. Şu halde seninle biz kardeş sayılırız. Arkasından da öyle sözler söylemiş ki... ...Sultan Mahmud... ...eh yalan da sayılmaz hani... ...demek mecburiyetinde kalmış. Kalmış ama derviş... ...sen varlık içindesin... ...ben yokluk. Madem ki kardeşiz... ...hazinenden ben de müstefi dolayım diye atılmış. Sultan Mahmud'un itirazlarını... ...derviş o kadar güzel sözlerle cevaplandırmış ki... ...Sultan en sonunda onu... Hazine dairesine indirmek mecburiyetinde kalmış. Altın yığınlarının karşısına geçirip eline bir kürek vermiş. Kendi gayretinle kazanacağın yalnız bir kürektir. Bir kere daldıracaksın, alabildiğin kadar altın senin olacak. Fakat unutma yalnız bir kürek demiş. Dervişin gözleri altının parıltısından kamaşırken elleri de heyecandan tir tir titriyormuş. Mümkün olduğu kadar çok altın kürekleyebilmek için küreği hırsla daldırmış. Fakat heyecandan küreğin kepçesini baş aşağı tuttuğunu fark edememiş. Ancak çıkardıktan sonra bütün altınlar küreğin sırtından yere dökülünce küreği ters tuttuğunu görebilmiş. Yalnız bir tek altın küreğin sapı ile küreğin birleştiği çentiye sıkışmış kalmış. Derviş aman bir kere daha kürekliyim demişse de Sultan Mahmud itiraz etmiş Yoo yalnız bir defa dedik Talihine küs e, neylesin bu da senin talihin Ben ne yapayım Vermeyince Mahmud neylesin Mahmud Hem o tek altın aldığında kimseye söyleme Sonra öteki kardeşlerimiz de duyup gelir O zaman sana o bir tek altın da kalmaz diye ilave etmiş <gülüyor> <gülüyor> Üstadım anlatışın Konuşma da sazın gibi zevkle dinleniyor Anladığım kadarıyla ...Musikin gibi bilgin de zengin. Meğer ne iyi etmişsiniz de seni misafirlerimiz arasında katmışız. Sağ olunuz paşam. İltifat buyuruyorsunuz. Allah sizlere ömrü afiyet versin. Kulunuz sadece naçiz bir tamburiyim. Efendimiz Sayenizde Ramazan'ı yaraladık. Acaba artık bendenize müsaade buyurur musunuz diye soracaktım. Ne o Şemsi efendi? Yoksa burası seni rahatsız mı etti? Estağfurullah efendimiz, onu demek istemedim. Burada bulunmak benim için şereftir. Üstadım, bir kaç gün daha sabırlı olun. Şu günlerde bazı misafirlerim olacak. Sazınızdan bizleri mahrum etmeyin. Emredersiniz efendim. Şöyle ateş getirsinler Bak nargilerin ateşi sönmek üzere Ateş dediniz de aklıma dünkü yangın geldi Hangi yangın? Dün gece yatağıma çekilmeden evvel pencereden gözüme ilişti Yine İstanbul tarafında bir yer yanıyordu Aman Allah'ım İstanbul cihidindeymiş Aman efendim acaba yangın neredeydi biliyor musunuz? Yangının nerede olduğunu bilmiyorum Yalnız gözüme ilişti sizin hanede İstanbul'da değil mi Şems efendi? Ne taraftadı? Süleymaniye'de efendimiz. Korkmayın Şems efendi, ben de duydum. Bu sabah da sordurdum, yangın cibar Oh, Sağ olasın, hele şükür. Allah neşerinizi daim etsin paşam. Bir maruzatım vardı da. Buyurun. Buyurun Şems efendi, buyurun tanenizde 20 küsür gündür misafir oldum. Büyük itibar gördüm. Daha fazla kalıp rahatsız etmekten çekiniyorum. Çocukları da çok merak ediyorum. Artık bendenizi azat etseniz... O ne biçim söz Efendi? Rahatsızlık ne demek? Bilakis bizi neşelendiriyor, hatta ihya ediyorsunuz. Yahu şunun şurasında bayram olmaya altı yedi gün kaldı. Bayramı da idrak edelim, bayramlaşalım... ...o zaman evine gidersin. ...Evladu iyanini sevindirirsin... ...hem de çok sevindirirsin! Hadi Karagöz! Karagöz ne zaman başlayacak? Hayali, şenlendir bakalım şu <gülüyor> Çok güzel, çok güzel! Aferin hayali! Hahaha! <gülüyor> <gülüyor> ee, e, e, geç oldu! Odalarımıza çekilelim de artık istirahat edelim Gel de bu vaziyette uyu bakalım Gözüme uyku girmez ki Bay şu sedere oturayım da Karşı tarafa bakarak Uykum gelene kadar vakit geçireyim Oh Ne de yorulmuşum Uyku gözümden akıyor Ama aklım fikrim evde Acaba parayı idare edebildiler mi? Zannetmiyorum ama... inşallah, İnşallah... Kim o? Benim ben! Bakkal Tahir! Cevahir Hani birikmiş olan borcumuzu bugünlerde ödeyeceğim demiştiniz de. Ee, Tahir efendi size söylemiştim. Bey Recep Paşa'nın yalısında. Hem haber alamadık. Bugün yarın gelir. Gelir gelmez de öderiz ha. Celahir hanım Celahir hanım. Biz de aile geçindiriyoruz. Bayramda ben de çoluğumu çocuğumu giydirip kuşandırmak isterim. Size öbür güne kadar mehlet. Gayrı tahminim kalmadı. Hadi eyvallah işte öyle. Oh, oh, nedir bu başımıza gelenler Şimdi daha iyi anladım Meğer erkeksiz ev olmuyormuş Annem ben erkek değil miyim <gülüyor> Oğlum sen daha çok küçüksün Anne ben ondan büyüğüm Ben de küçük erkek miyim Ama elin ekmek tutmuyor ki Anacım bugünlerde elimiz ekmekten başka bir şey tutmuyor ki Tarhana çorbası da olmasa Ekmekten başka bir şey yemeyeceğiz of, evde of, oh, O da doğru ya Anacım Para kazanmak için hepimiz bir yere kapılansak ne olur? Ben çıraklık yaparım. Ben ilgi çıkerim. Allah göstermesin. Şamaşır yıkar da sizleri çalıştırmam. Babam ne zaman gelecek? İnşallah yakında. Yoksa halimiz harap olur. Anne sen borç para almak için komşulara gittiğinde... ...manavla kasap geldiler. Yarın yine gelecek gelmiş. Borcunuzu hazır edin dediler. Paralarını vermezsek acaba ne yaparlar? Belki evimizi yakarlar. Ne oğlum ağzını hayra aç. İnsanlar parasız kalınca her şeyi yaparlar Ama bu adamlar varlıklıdır Olsa olsa evdeki eşyaları alırlar Onlar almadan biz satalım da paralarını verelim <gülüyor> Oğlum bizim evdeki eşyalar fazla para etmez ki Oduncuya versen ocağına atmaz Anne bir yerden yanı kokusu geliyor Ha? Aman bakın etrafa Sakın bizden olmasın Nimet ola sen de dışarıya bak oğlum Hadi çabuk bakın etrafa <gülüyor> Anne yanıyor, yanıyor İmdat bakın. İmdat. Ben neredeyim? Neresi burası? Hay Allah! Kabus görüyormuşum! Ne var? Ne, ne oldu Şehzai şey efendi? Bir şey yok ya efendi. Dalmışım. Kötü bir rüya görmüşüm. Herhalde akşam yemeğini fazla kaçırdım. Doğrusu telaşlandım. Aman kötülükler rüyada kalsın. Hayırdır inşallah? Ne gördün ki rüyanda? Benim ev yanıyordu Rüyalar hep tersine çıkarmış Herhalde yatağa yatsan daha iyi olur Belki de divanda Rahatsız vaziyette oturduğu için Kabus basmıştır Hakkı var Sizi de telaşlandırdım sağ olun Hadi Allah rahatlık versin Size de üstadım Size de Allah rahatlık versin Allah'ım sen büyüksün şu fakir kullarını sen koru ya Rabbi Amin İnşallah dertleri yoktur da Yataklarında mışıl mışıl uyuyorlardır Bugüne kadar dişimi sıktım Birkaç gün daha geçirelim Herhalde elime ona göre iyi bir para geçecektir Bütün sıkıntılarımdan kurtulup Çoluk çocuğa ilk defa bayramda üst baş yaptırırım Zavallı karıcığım Belki de şimdi bir sürü sıkıntılara katlanıyordur Ee, Şems efendi Nihayet Ramazan da sona erdi Otuz Ramazan geçti gitti Hem de nasıl Ya Hem de nasıl geçti değil mi Öyle Hemen hemen herkes paşayla bayramlaştı Hatta vedalaştı Sen de paşanın huzuruna çıkmak ister misin Tabii tabi Hem de hemen şimdi Mümkün mü acaba Elbette Hadi gidelim Gel, efendimiz Şemsi Efendi bayramlaşmak için huzurunuza kabulünü bekliyor. Buyursun. Gel bakalım Şemsi Efendi. Efendim bayramı şerifiniz mübarek olsun. Sağ ol, sağ ol. Senin de mübarek olsun. Üst senden çok memnunuz. Sayende 30 Ramazan gününün nasıl geçtiğini anlamadık. Geceleri, bizleri cidden çok iyi eğlendirdiniz. Hoş vakitler geçirttiniz. Berhudar olunuz. Güzel tamburunuzun naveleri hala kulaklarımızda çınlıyor. Sizi de Allah başımızdan eksik etmesin, efendimiz. Ne? No? Şemser ee, sevdim. bir şey mi var? Şey, yok efendim. Bana... ...müsaade buyurmanızı rica edecektim. Tabii, tabii! Hadi güle güle, hadi güle güle, hadi güle güle. Sen de git çoluk çocuğuna kavuş. Kahya! Emredin efendimiz. Bizim tam Muğri'yi üstadımıza yol göster. Kendisini bizim rıhtımdaki sandalla İstanbul sahiline geçiriver. Baş üstüne efendimiz. Ee, buyurunuz üstadım. Ee, e, e, sağ ol paşam. Allah'a ısmarladık Güle güle Şemsi efendi güle güle. güle güle Allah Allah Paşa hiçbir şey vermedi bana Ne o Şemsi efendi Bir şey mi var Hı? Kendi kendine söyleniyorsun Belki de bir derdin vardır Eğer bir yardımım dokunursa Söyle bana şey Kahya efendi Acaba efendi Hazretleri bir şey lütfetmediler mi? Ne verdiler benim için? Sadece ruhsat verdiler Paşamız sizi rıhtımdaki sandalla uğurlamamı emrettiler Acaba eve mi gönderdiler? Zannetmem Recep paşanın masraflarına ben bakarım Yalıdaki herkesin parası ya benden ya da Recep paşadan çıkar Aman ağam, belki unutmuşlardır Ne olur bir defa hatırlatınız. Şimdi evde çoluk çocuk beni ümitle bekliyorlar. Sizin sandal da olmasa... ...buradan giderken kayık kiralamaya dahi param yok. Hatta çocuklara bir külah şeker alacak kadar bile param yok. E, hay hay. E, ben dönüp efendimize bir sorayım. Siz kapı yanında beni bekleyiverin. Gel. Efendimiz. Şemsi Efendi... Acaba bana bir şey lütfederler mi diye soruyorlar da. <gülüyor> Daha ne istiyor? 30 Ramazan bizimle yiyip içip yatıp kalktı. En az bizim kadar hoş vakit geçirdi. Sandalda tahsis ettik. Onu karşı sahile çıkaracak. Evine çocuklarına kavuşmak istiyordu. Güle güle gitsin. Baş üstüne efendimiz. Baş üstüne. Üstadım. Aaa, hepsini duydum. Anlatmaya lüzum yok. Çabuk bana sandalın yolunu göster. Bir an evvel buradan defolup gideyim. Bu taraftan buyurun Şemsi efendi. Mahvoldum. Şimdi bütün aile beş parasız kaldık demektir. Üstelik verdiğim derslerden de oldum. Allah kahretsin. Mahvoldum, mahvoldum. Artık günlerce aile efradı belimizi doğrultamayız. Bütün ömrüm boyunca iyilik et herkese, paraya tamah etme, sonunda da böyle kemlik gör. Hey Allah'ım, ne büyük taksiratım varmış. İşte rıhtıma vasıl olduk, Sandalda bizi bekliyor. Zahmet olduk Yahya ya, Efendi. Şu elimde tuttuğum tamburu görüyor musun? Benim en sevdiğim şeydi, hem de ekmek barandı. Halbuki şimdi bütün tamburları paramparça etmek istiyorum. Ama Şemsi efendi, küçücük bir şey için hiddetlenmeye değer mi? Küçük bir şey mi? Bütün Ramazan boyunca onu ekmek param olarak gördüm. Ümitle çaldım. Ailem de ümitle bekliyor. Halbuki elime hiçbir şey geçmedi. Zamanımı da, mesaimi de boşuna harcamışım. Aman usul söyle. Bak paşamız balkonda oturmuş, nargülesini içiyor. Hem de bize bakıyor. Bir eğil, boyun kır, temenna eyle. Belki halini da bir şeyler yapar. Yapar mı dersin? Bu dünyada olmayacak şey var mı Şemsi Efendi? Öyle. Ya. Niye olmasın? Belki şaka yapmıştır. Ben de hemen sinirleniyorum. Şöyle bir boynumu bükeyim. Belki balkondan bir kez altın atı verir. Allah ömürler versin efendimiz. Ah, da ne? Çocuk gibi dinini çıkarttık Benimle ağlayı ediyor Hep bu belalar şu elimdeki tamburun yüzünden başıma geldi Ulan tambur Ulan tambur Seni artık filmin ilden ne yapıyordun Al Al Beğendin mi paşa İşte ben de tamburum da senin sayende mahvoldum Allah mü Dönüldüminle bu sefer de elini burnuna dayamış, bana malik diye işaret ediyorum. Al şu tamburun kırık sapını da... ...burnuna sok! Besin gibi paşanın... Bu kayık mı gidiyor? Evet, üstadım. Kayıkçı mısın, nesi? Çek şu kayığı be! Nereye efendim? Cehenneme, geriye olacak. Karşısı aile. Güle güle tamburi! Güle güle! Ey baba, kusura kalmayasın ama eğer gizmezsen sana bir şey sormak istiyorum da. Sor bakalım. Seni yalıya getirirken bize bir tamburunla saz ziyafeti çekmişdün. Hem çalışına hayran olmuş hem de seni bizim için çaldığından çok sevmişdik. Ha şimdi seni böyle üzgün görünce biz de mütesir oluyoruz. Dedin nedir ki? Ah oh, evladım nasıl söyleyeyim. Ben fakir bir tamburiyim. Buraya gelirken ailemi birkaç kuruşta yüzüstü bıraktım. Bütün ümidim paşadan iyi bir diş kirası alarak hem onları bayramda giydirip kuşandırmak hem de para bakımından biraz benimi doğrultmaktı. Ama paşa hiç de umduğum gibi çıkmadı. Beş para vermeden selametliği verdi. Şimdi bayramı nasıl geçireceğimizi değil de Artık herhalde bir hayli birikmiş olan borçlarımızı nasıl ödeyeceğimizi düşünüyorum. Ey baba sen çok güzel tambur çalıyorsun. Sen de bu meahret varken gene çalar düğünlerde, toplantılarda riskini çıkarıyorsun ama tamburunu da paramparça ettin ya. Oğlum tambur meselesi değil. Evde bir tane de eski var. Onu tamir ederim. İcabet ederse bir ahbabımdan iri alırım. Ama bende ne çalma ne de yaşama hevesi kaldı artık. Hani çoluk çocuk olmasa, at kendini denize. Uzunma kuyuk baba, uzunma. Sen çok iyi bir insansın. İnşallah tarihine açılır da Allah çoluna göre verir seni. Sağ olasın evladım. Beybaba işte sahile yaklaştık. Sen nerden karaya çıkmak istersin? Söyle de oraya yanaşalım. Ha. Şu biraz ilerideki küçük iskeleye bırakın yeter. Ay, emredersin be baba, emredersin. İşte bak yanaşıyoruz, bak dur dur dur, sekir tutun be baba, sekir tutun ha. Buyur be baba, ha şöyle tutun bakayım. Aha, teşekkür ederim oğlum. Allah senin de gönlüne göre versin. Haç. Allah ısmarladık. Yula yula be baba, yula yula be baba. Ah. oh bittim zaten bende de artık maneviyat kalmadı Bu bu yokuşta canımı çıkardı bir an evvel eve varsam başka bir şey istemem ah. Anladım ki bu dünyada yegane kıymetli varlıklarım Ailem ve çocuklarımmış Onların arasına kendimi atsam başka bir şey istemiyorum oh. Nihayet bizim sokağın köşesine varabildim Şurada biraz dinleneyim O ne? Bizim ev nerede? Yoksa yanlış mı görüyorum? Dur biraz daha ilerleyeyim Bakayım Şu Hacı beylerin evi Öbürü Selahattin Paşaların Arkasında da bizim evin olması lazım Aman Aman Allah'ım Bir harabeden başka bir şey yok Yoksa, yoksa rüyamda gördüğüm hakikat miydi? Kimse yok mu? Kimse yok mu? Hey, kimse yok mu bana cevap verecek? Ah, bekçi geliyor. Aman koş Hurşin efendi! Yahu bizim eve ne oldu, bizimkiler nerede? Valla, kardeşim Şesmi efendi, onları birileri öden çıkardı... ...sonra başkaları gelip evi yıktı. Aman Allah'ım! Bizimkiler şimdi nereye sığındılar acaba biliyor musun? Valla onlar... Bak görüyor musun? Aa, Aha şu köşedeki evdeler. Şu köşedeki mi? Hemen koşup bakayım. Ne oldu lan? Yoksa meraktan öleceğim. Yahu dur kardeşim, dur! Dur! Dürü imanın hakkı için dur! ya daha lafım bitmedi, ne koşuyorsun ya! Sonra söylersin! Şimdi bekleyemem Aman Allah'ım! Yoksa burada mı çalışıyorlar? Bu yeni yapı olsa olsa çok zengin birinin evidir. Hele kapıyı bir çalayım. Ey Allah'ım! Neler geldi başımıza! Buyurun! Aaa! Baba! Koşun, koşun! Sarın, gelin gelin sarılayım size Hoş <gülüyor> geldin, Baba hoş geldin. Oh, hoş geldin. Oh, Çok şükür kavuşturana hoş geldin bey Cevahir, ne yapıyorsunuz bu evde Ramazan boyunca yanısında Misafir kaldığı Recep Paşa Sana hiç haber vermememizi tembihledi Bu evi de bize yattırttı yani bu ev şimdi bizim evimiz mi? Tabii ya, tabii bizim evimiz Bizim evimiz, bizim evimiz. Aa, ah. Hem otuz Ramazan'da akşam sahur yemeklerimiz hep başa tarafından Allah, gönderiliyordu benim. Bu sabah da bayram hediyesi olarak atlas keside yüz altın, bayram şekeri, hepimize ipekli kumaşlar yolladı Aman Allah Allah'ım ben ne halt ettim Hemen gidip özür dilemeli. Ama ne yüzler Ne özürü bey? Amanın cevahir. Bana bir şeyler oluyor. Ha! Koşun çocuklar koşun babanız bayıldır. Çabuk getirin çabuk. Diş Kirası adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Rasim Erdoğan Karabelen. Reji Kemal Bekir Efekt Erhan Mesutoğlu Oynayan sanatçılar Tamburi Şemsi Müfit Kiper, Cevahir Alev Gürzap Yusuf Necmi Oy Harun Zafer Yeni Türk Nimetullah Tekamül Biber, Köşklü Metin Çoban Elmas Gülnür Çayırlıoğlu Kahya İhsan Devrim Serseri Necdet Yakın Paşa Sami Ayanoğlu, Kayıkçı Necdet Mahvi Ayral, Misafir Fadıl Karan, Bakkal İbrahim Delideniz, Bekçi Şener Şen, Satıcı Aytaç aslan <Gülüyor>